Bismillahirrahmanirrahim. Cuma gününün ilk sorusu şöyle hocam. Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Üç gün kadar takriben üç gün kadar kaldı. Ve sorular yoğunlaşıyor. Onlardan bir tanesi şu. Bu yıllarda Ramazan ayı çok sıcak oluyor. Sıcak mevsimlere denk geliyor. Bazı kişiler yani şoför vesaire gibi mesleklerle uğraşanların oruçlarını şimdi tutmayıp serin zamanlarda tutsalar olur mu? Diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: Ya eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumus sıyam kemâ kutibe alallezîne min Ey müminler, Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı ki, Oruç tutarak emri ilahiye aykırı davranmaktan korunursunuz. Ramazan ayında oruç tutmak, bütün Müslümanlara, bulu çağına ulaşmış ise farzdır. Peki hangi Müslümana? Femen شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُ kim Ramazan ayında hazır ise Femen şehide buradaki şehide Hadara manasınadır. Kim hazır Ramazan olmak, ayında kim hazır ise Yani kendi memleketinde mukim ise Felyasum O kişi orucunu tutsun buyuruyor. Dolayısıyla Şoförler gibi Şoförler gibi Yolcu olan insanların müsafir olan insanların Memleketlerinde mukim olmadıklarına göre o insanların oruç tutmamaları caiz olur. Bu orucu ne zaman kaza edelim? İmkan buldukları, mukim oldukları ilk vakitte da ne yaparlar? Kaza eder. Ancak kazayı serin günlere, hı hı. kışın kısa günlere erteleseler bundan dolayı bir günah olur mu? Olmaz. Çünkü Ayşe annemiz radıyallahu anha diyor ki biz Peygamber aleyhisselatü vesselam döneminde Ramazan ayında Hayız olurduk, adet olurduk. Ve bunu kaza etmek istediğimizde Ramazan'dan önceki aya kadar hangi ay? Şaban. Şaban Hı -hı. ayına kadar ertelediğimiz olurdu diyor. Yani bir yıla yakın bir süre bir süre yakın diyor. erteliyorduk. Ve bundan dolayı da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bir şey demezdi. Dolayısıyla seferilik seferilik, oruç tutmamayı mübah kılan bir mazeret olduğundan dolayı e, yolcu olan, şoför olsun veyahut da normal e, yola giden insanlar olsun, bunlar oruçlarını tutmayabilir. Ama tutması eftal midir derseniz وَاَنْ تَصُومُوا hayrul lekum diyor Cenabı Hak. Eğer yolcu gibi insanlar, e, meşru mazereti olan insanlar oruç tutarlarsa, onlar için daha hayırlıdır diyor. Oroş tutmalara daha hayırlıdır bir sıkıntı çekmeyeceklerse. Ama ruhsattan istifade edebilirlerse bunda da bir sakınca yok. Bundan dolayı da herhangi bir günah olmaz. Evet.